Haydeger üzerine konuşma yapmaya çalışacağım. Eee Arman kitabında da e, bu konu geçmiştir. ve orada şunu e, sorarak başlıyorum konuşmaya. Martin Heidegger tekniğe ilişkin soruda neyin peşindedir? Heidegger <gülüyor> teknik ve fen üzerine düşünmeye başlar ve konuşmasının sonlarına doğru sanki bir anda Önder'inin Patmos başlıklı şiirinin ilahisinin iki dizesine atıfta bulunur. O da şudur: Ama nerede terbiye varsa yetişir, kurtarıcı olan <gülüyor> buradaki yetişir sözcüğüne bak, Lex (ya Almanca) bitirip bitirip bitirip bitirip tehlikenin kurtarıcı olana imkanı tanımayacağına sadece tehlike varsa kurtuluşun mümkün olabileceğine ilişkin bu temayı hayli acaba neden Hörden'le bağlamakta ve bunu tekniğe ilişkin soruyla nasıl bağlaştırmaktadır? Hörden'in Patmos'u bu bağlamda neden önemlidir? Patmos tekniğe ilişkin soruyu yerli yerine oturtmayı mümkün kılar mı bizler için? Amine metin içerisinde Aristoteles'e başvuruyor. Rücu'yı dönüşüyor. Benzer bir soru silsilesinde Aristoteles ilgili olarak ortaya koyabiliriz ve deriz ki Haydeler Şöyle diyor bitimde, dört neden üreticisi Aristoteles'e geri ayırmıştır. Dedikten sonra da Aristoteles'teki bu neden anlayışını tartışıyor. Dolayısıyla <gülüyor> Aristoteles'teki neden mevzusu ve Göllermü'nün Patmos şiirinin evet, iki dizesi. Bu teknolojiye, tekniğe ilişkin soruda ne işi var olduğunuzu diye düşündüm kendimce ve Haydi gel, sorunun altı adımda ele alınmaya çalışılıyor. O adımları takip etmeye çalışıyoruz Birinci adım araç. Bu yoruma göre teknik ya da teknoloji, belirli amaçlara hizmet eden araçlardan ibarettir. Buna göre makine, hali, edema toplamı olan teknik insanoğlunun çeşitli hedef ve amaçlarını sağlama yönelik olarak kullandığı araçlar bütünüdür. Fakat tekniği bu şekilde yorumlamak onun özünü tam olarak yansıtamamaktadır. Çünkü tekniğin bu araçsal anlamışı onu sadece mevcut olan şeklinde yorumlamaktan öteye gidilmedi. Bu yüzden hayli ikinci bir adım daha atması gerekecektir. Hayaller. İkinci adım Aristoteles'tir. Bir araçla kişilere neden olunduğu için neden olmaklığını bir dileyerek tekniğin ne demek olduğunu anlamak mümkün olabilir mi? diye soralım. Bu noktada aile gelmedikleri neden olmaklığı nedenselliği bilerek kullanıyorum ben kalsam diye diyebiliriz belki aslında ama kişiye neden olmaklığı anlamıyorum. İlliyet, ben söz ediyorum. Bu noktada kendisi neden olmaklığının tanımından hareket eder, eder ve Aristoteles'in meşhur dört sınıflamasını ele alıyor. Haydiğer tekniğe ilişkiniz soruda bu konuyla ilgili Aristoteles'in pasajları doğrudan alıntılamaz. O sadece latince çeviriler üzerinden giderek bir ikinci adım atmaya çalışıyor. Neydi onlar? Meşhur ders kitaplarında kullandığımız dörtlü tasnidi. Latince olarak kullanılan dörtlü dörtlüğü tasnif cause of is cause of is ve of not bunları latince olarak Orta çağ skolastik eee dilinin devamı var. Bunları da yine Aristoteles'te görülen o, Aristoteles anlatır bunu evet, fizikte gümüş kase örneğinden hareketle açıklıyor. Ancak Heidegger e bu noktada sorduğu soru şudur. Aristoteles'ten beri kabul edile gelen söz konusu dört neden öğretisinin temelinde yatan ne? Nedenlerin sayısı neden dört? Daha gelen hususun özü itibarıyla neden ne demektir? <gülüyor> Bu anlamda Haydiger Aytion ki bu Latice'de causa bir ya. Aitio'nun etimolojisini araştırır ve bu kavramın sadece neden demek değil, esasen mesuliyet, mesul olma aynı kökten gelerek vesile olma demek olduğu durumlar. Buradan hareketledi gümüş kansenin nedenlerini mesuliyet Bakış açısından ele alarak inceler ve der ki Gümüş maddesinin, kâsenin şeklinin, kullanım amacının ve yapım ustasının gümüş kâsenin ortaya çıkışından mesul olduğunu söyler. Bu da neden olmak tartışmalarına farklı bir anlam katar. Bundan sonra üçüncü adım geçer. Üçüncü adım, konuyla çok pahalı, ayetiyonla çok pahalı olacak. O Oyesis ve Aletheya. Aristoteles'in dile getirdiği dört neden, bir şeyin ortaya çıkmasına vesile olur. Mastörünü unutmuyoruz hep vesile, mesul olma gibi şeyler. Nedenler, bir şeyin mevcut oluşundan mezkuldür. Onlar bir şeyin açığa çıkışını sağlar. Bu aslında Aristoteles'te poiesistir. Yani ortaya çıkma, çıkarma, yapım, veladet. Hayde göre göre en önemli şey ortaya çıkarmanın anlamını. Tüm yönleriyle ve tabii grep canlınıyla ortaya koyup düşünmektir. Bir başka değişik tekniğe ilişkin sorunun özü Poesis'in ne demek olduğuna dair gelir. Üçüncü yaklaşım denemesinde bu üçüncü adımla ne bu mecrağı bizde Buna göre ortaya çıkarma ya da velavet ister kendiliğinden yani doğal olarak isterse de bir vesileyle örneğin insan eliyle olsun örtük olanı yani hıfs edilmiş olanı, mahfuz olanı ya da haram olanı, mahrem olanı örtük olmayan yani alemin olana, aleminyete taşımak. Söz konusu açar taşıma, açar taşıma ya da ortaya çıkarma ya da tevelli de tevelli. Haydi bir yer ent bergen. Ent çok mahfuz bir ifade. Mahfuzluğun mahremiyetin kaldırılması, kurtarılması da dedik. O yüzden haydi, haydi yer, mahremiyetten alimiyete taşınmaya hakikat diyecektir. Bu malum alef yani. mahfuz olmamak, hakikat. Dolayısıyla hakikat, doğruluk ya da gerçeklik değil, daha önce örtük ve mahfuz olun kendi özüyle beraber dünamız aleni hale gelmesi tevellüt etmesi o yüzden biz sorarız tevellüt kaç diye yani kaç yılında doğdu anlamında sorulur. Bu dünyaya gelme ya da doğuş anlamında sorulur. Tevellüt etmesi görünür, bilinir bilinebilir duruma gelmesin. Dördüncü adımı geçiyoruz. O da tek ne? Haydegelin sorduğu şey evet. Haydegelin sorduğu şey aslında şudur. Nasıl oluyor da teknik hakikatin açılmanışıyla ilgili oluyor? Haydi gel burada bu konuda kesin bir görüşü sahibi. Teknik ve hakikatin açılımı birbirleriyle birbir ilili Bu görüşe varmak üzere aydeder. Yunanca'da <gülüyor> tekne sözcüğünün öncelikle iki farklı anlam katmanına sahip olduğunu buluyor. Birincisi el becerisi ve sanatsal becerilerle ilgili. İkincisi ise o anlam katmanı. İkincisi ise bilgiyle alakalı, bilinmekle alakalı ve bu yüzden de episteme'ye göndermeden bunu Aristoteles'e göre tekne ile episteme birbirine yakın kavramlar oldukları halde tekneye kendiliğinden mevcut oluşa geçemeyenlerin ortaya çıkışlarının yoldanını işaret ediyor henüz mevcut olmayanlar ortaya çıkarken şöyle ya da böyle olabilecekleri için tekne tam onların yani tekni onlara tam da şu hali kazandırmak bakımından onlara kendi hakikatlerini açığa hatta bahsetmek dedikleri bilincindeki. 5. adım atıyoruz. Bu da Almancadaki ştelen sözcüğü, stelen ile Eski teknikler doğanın bir parçasıyken ve ona teslim olunarak varlıklarını sürdürürken yeni çağdaş teknikler doğayı teslim almak üzere geliştirilmiştir. Örneğin bunun haydi belirliği, tarlasını süren köylü toprağı nimet olarak görürken, aynı topraktan kömür veya maden çıkarın sanayici, toprağı bir enerji ve ham madde deposu olarak görmektedir. Burada artık toprağa teslim olmak değil, ona meydan okumak, onunla mücadele etmek, onu teslim almak söz konusudur. Tam da bu noktada Haydeler, bir sözcüğün, tek bir sözcüğün sunabileceği tüm anlam katmanlarını yoklamaya başlar. Bu da bu, ştelen sözcüğüdür. Almanca'da toprağı işlemek, bakmak, sürmek, tohumlamak beş sözcüyle sözcüğüyle söylenir. Hayda göre göre bu doğaya teslim olan anlayışın kavramsal yansımasıdır. Köylüyü düşünün, o toprakları beşler neden Sürüyor, ona, ona teslim. Oysa modern tarımcılıkta artık beşlerden değil, çtellenden bahsetmek gerektiğini savunma aile gel. Çtellen sözcüğünün pek çok anlamı vardır. Doğan Özlem hocam tekniğe ilişkiliği soruyu tercüme edenlerden biri. Ona yazdığım ön sözde bunu anlatmış hoca. Ondan alındık şimdi. Şitelen yerleştirmek, koymak fiili çok geniş bir kullanım çeşitliliğine sahiptir Almanca'da. Yerine koymak, düzenlemek, aranje etmek, beslemek, tedarik etmek, meydan okumak, angaje olmak, diklenmek, çurlanmak ama diye bir sözcük istedik. Burada Heidegger, Stelren'in tüm bu anlamlarını herausfordern, fiilinin yan anlamlarıyla, yani meydan okumak, öne çağırmak, bir yerden dışarı çıkarmak, sözcüğüyle birlikte göz önü içerini şu fiil ailesinin için kök iştellen şu fiil ailesinin anlamları için kök fiil, mastardır değil. B iştellen düzenlemek sevip idare etmek, düzene sokmak ısmarladık. For iştellen tasarlamak, tasarımlamak, temsil etmek. For tire iştellenle birlikte yazarsak öne koymak tasavvur etmek zişer işlemle, güvence altına almak, naht işlemle, tuzağa düşürmek, kılığını değiştirmek, dolapçılık, dar işlemle, sunmak, sergilemek, serinlemek, betimlemek, her işlemle, üretemek, imal etmek. Bir tane daha var, heraus işlemle, dışarı çıkarmak, teşhir etmek. Bu fiillerin hepsinde. İştehlamdaki çeşitli nüanslar pekiştirilmiş ve özgürleştirilmiş ve tüm bu anlamlar bu yazı için ekseni oluşturan iştehlam sözcüğünün benzersiz kullanımında benzersiz kullanımında kareye gelmektedir. Söz konusu bitti doğan özellik. Şey. Söz konusu anlam çağrıştırmaları içinde hayde yer, modern teknin bir mekanı, mücadele, tabi. İslim adeta buluşmaya davet edilmedi. Çevrilen şeyler, çevrileyen dünya içinde karşılaşılan nesneler değildir ama onlar da kullanıma hazır olan, envanterde bulunan, stokta yer alan üniteler gibidir. Buna haliyle her dan diyecekti ki bu da işlerini işte anlatmadı. Bu kavram aslında stok. ...ve evanterden daha geniş bir anlama sahiptir. Meydan okuma, mücadele, boğuşma içinde teslim alarak hakikati açılmayan tekniğin esas nitebini ifade etmektedir. Bu bağlamda insan modern tekniği kullanarak ona hakim olma noktasından kopmaktadır. Böylece tekniğin kendine özgü açılmanış minbari insanın çeşitli hakikat açımında içi mimarlerinden biri ve belki de en yaygını haline vermektedir Altıncı ve sonuncu adım geçten meşhur, geçten lafı. Haydi gelin azından önceki adımları, sonunda onu tekniğin özüne ilişkin altıncı adıma ve belki de cevaba yaklaştıralım. Beşinci adımda, işlerle beşten üzerinden giden tartışma, tekniğin özünün keşlendi olduğunu açığa çıkaracaktır. Ancak tam bu nokta, bana aynı yer Hölderlinin Patmos başlıklı şiirinden iki dize anlatıyor. Ve diyor ki oradan, ama nerede değil bir de varsa bitiverir kurtarıcı olan Patmos küçük bir volkanın adandır. Samos'un güneyinde Milétus'un saati batısında yer alır. Patmos'un tarihi önemi İncilde Yuhanna'nın sürgün yeri olarak anılmasından ibarettir. Bir başka deyişle Patmos'un Hristiyanlık için ayrı bir önemi vardır. Hristiyan inançlarına göre İncil'in son kitabı olan Vahiy Yuhanna tarafından Patmos adasında kaleme alınmıştır. Yuhanna'ya bakyin Patmos adası. Küçük bir mağarada geldiğinde ve Yahyı vahiy adlı kitabın burada e, yazıldığına inanınız. Patmos esasen bizzat Yuhanna'nın kendisini alegorize etmidir. Dolayısıyla Patmos dendiğinde sadece bir Ege adası akla gelmemeli. İsa'ya tanıklık uğruna sürgün elden ve kendine özgü bir dil ve ifade evreniyle kerikmayı yani tebliği kaleme alak, logos kelam ve pneuma, nefes üzerine kurulu bir kurtuluşu müjdeleyen ve kurtarıcı olan olarak da İsa'yı bekleyen İsa'ya ait biri olan Yuhanna anlaşılma. Tekniğe ilişkin soru daha iyi eğer bize niye gizli bir şekilde mahrem bir şirkiyle Yuhanna'ya sevk etmektedir. Öllerli'yi izleyelim. Soru budur. Öllerli'nin pat posta Yuhanna'nın vahyini adeta yeniden alınarak yorumlanmış ve cismani İsa'dan ruhani İsa'ya geçişi sembolize etmiştir. O zaman ne yapacağız burada? vaktimde bağlamak için son iki dakikalık bir şeyi şunu demeye çalıştım. Bu noktada artık Geçteli anlamamız gülümse çekildi. Ne demektir? En azından hangi anlam içinde bulunduğunu söyleyebiliriz. Geçlerin Geçteli Günümüz Türkçesi onu bazen çatı, bazen çerçeve bazen çerçeveleme ile aktarıyor. Bunların hiçbirisi değil. Heidegger Geçteli'yi ki tire işler Ama önce de işler diye bir şey var. Bu hakikaten çerçeve demektir. Ama haydi gel burada tire koyuyor. Haydi gelin. Yüzgülü bir demektir. Yüzgülü bir demektir. O zaman işler ne demektir? Bütün bu işlerlerden, beştan falan anlamda aşk, zorlamak, şart koşmak, vaaz etmek, tanzim etmek anlam çerçevesi içinde gestellt füssi sin alle sehr wide alinye de ise mahrem olan ki tanzim edici zorlayıcı vazgeçici yüze neklik bu gestellt düzel net yüzenek i̇şte hakikatin tribeliği ise ilişkin sorudaki teknolojik teknik eleştirisi de tam bu bu ise eksiksiz bir tehlikedir. Tam da bu noktada Hölderlin devreye giriyor işte. Orada diyor ya, ama nerede tehlike varsa bitime diki pırtarıcı olan da tehlikeli olan, bizzatı teknik değil, tehlikeli olan onun özü, onun özünün sırrı, tasgehims bir eses. Burada düzenek mekanize teknoloji değil, hakikatinin tevellüdüne tuzak kuran terdedir. İşte öyle bir şey mi düşünüyor? Ne işte. yapmışlar? Tekniği özü, düzeninin var durumudur. Kurtuluş nasıl icra olacak? Tekne, oyesiz. Bu da sanatı ve şiiri. Bu da hakikati tevellüd ettirmeye mutlidir. Böylece Zincir'in son halkası da tamamlanmış olmaktadır. Aristoteles teknoloji, böylenin sanat, şiir ve hakikattir. Bunun için sorgulanmaya layık olana bırakılış şarttır. Tekniğe ilişkin soruların hakikatin tebellüğü, işte böyle tasarlanmaktadır ve poetik ve sizden o etik seslenişe seslenişe kıraate dönüşmeli. Teşekkür ederim.